Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ömer'in rivayetine göre şöyle buyuruyor. Allahım barik lana fi şamina. Allahum barik lana fi yamanina. Allah'ım Şam diyarımızı bize bereketli kıl. Allah'ım Yemen diyarımızı bize bereketli kıl. Buhari Fiten babu el fitnetu min kibelil meşrik. Yani fitneler doğu tarafındandır babında. Hatta bu hadisin tam metninde tam metninde Allah'a s ve diyor ki bârik lana şâminâ, Allahümme bârik lene fî şâmine Allahümme bârik lene Ya Rabbi bize Şam'ımızı e, bereketli kıl, Yemen'imizi bereketli kıl. Oradan bir tanesi diyor ki ve عراقنه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 Demekteler ve şu hadisi getirmekteler. Selâsen aled-davb ve selâsen yensilûne ala eqdâmihim ve selâsen ala vecûhihim. Üçü binekli olarak, üçü ayakları üzerinde suratle yürüyerek ve üçü de yüzüstü olarak gider. Bu hadisteki gruplandırma Vâka'a suresinde geçen ve kuntum ezvâcen selâseh.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 eder. Yani biz bunu derken hani büyük alametlerden hiçbirisi çıkmamıştır. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlardan birisi başladığı zaman tesbih taneleri gibi ya da bir boncuk ipe dizilmiş boncuk tanesi gibi ard arda gelirler. Böyle aniden tutun böyle bir tesbihi şöyle bir kopartın nasıl böyle dağıldığı zaman ard arda dağılırsa aynı şekilde büyük alametlerden birisi görünecek olursa